Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 90 Kişi Çağır Peygamber-i Zişan'ın mucizesi eseri az yemek çok kimseye yetiyordu ekseri. Mesela Resulullah Mekke'den hicretinde ve Nurlu Medine'ye teşrif ettiklerinde önce Hazreti Halit bin Zeyd Ebu Eyyub'un hanesinde ikamet ettiler bir nice gün. Bu mübarek sahabi anlatır ki bir kere yemek götürmüş idim Hazreti Peygambere. İki kişilik idi götürdüğüm o yemek. Zira Resulullah'la Ebu Bekir vardı tek. Bana buyurdular ki haber ver sahabeye. Ensar'dan 30 kişi gelsin yemek yemeye. Peki ya Resulullah deyip çıktım o zaman. Yemeğe 30 kişi davet ettim Ensar'dan. Onar onar oturup yemek yiyip doydular. Yemekte bir azalma olmadı zerre kadar. Sonra buyurdular ki: Ya Halit, sen git yine 60 kişi davet et yemek ziyafetine çağırdım. Hepsi gelip yediler o yemeği. O 60 kişinin de doydular hepsi iyi. Sonra üçüncü defa buyurdu ki o server. Ya halit. 90 kişi davetle bu sefer. Davet ettimdir. Yediler o yemekten. O 90 kişinin de doydu hepsi tamamen. Misafirler gidince yemeğe ettim nazar. Gördüm ki bir azalma olmamış zerre kadar. Peygamber Efendimiz mücahitlerle yine bir sefere çıkmıştır Rumların üzerine. Eshabın geldiğini duyunca fakat Rumlar fena halde korkarak ortadan kayboldular. Mücahitler ordusu emriyle Resul'ün düşmanı o mevkide beklediler yirmi gün. Sonra da Medine'ye dönüş için o server hareket emri verdi ordusuna bu sefer. Lakin acıkmışlardı mücahitler bu kere. Gelip arz eylediler bu hali o servere. Dediler ki bir şeyler yemek arzu ederiz. Zira Açlıktan artık yürüyemez haldeyiz. yere yaygı serdirip buyurdu ki o server getirin yanınızda ne mevcut varsa eğer. Kimi bir avuç buğday, kimi hurma getirdi. Küçük bir tencerede bunları pişirttirdi. Ve dua buyurunca o nebiyizi şan hakta ala yemeye Bereket etti ihsan. O kaptaki yemeği dağıttı hesabına Doldurdu hem de çok çok her birinin kabına. Otuz bin sahabinin kabına yemek koydu. Hepsi de o yemekten o gün yedi ve doydu. Koca İslam ordusu yedi de hepsi tek tek, yine de tencerede eksilmedi o yemek.